Bir mürşide ihtiyaç var mıdır diyor insanın Allah-u Teala aramasında. Yoksa insan kendi başına yapabilir mi bu işi diyor? Kendi başına da yapabilir ama çok güç. Mürşid yol gösterici demektir. nereye insan giderse önde salim. Bir yol gösterici olursa onu çabuk Efendim merkeze vuslata eriştirir. Yerine gideceğiyle götürür onu. Ama yol gösterici kargo olursa onu götürü bir yere sokar bulunur Çünkü errafi küsürme tarik <gülüyor> Evvela refik lazım arkadaş o da mürşittir. Bak bütün peygamberlere ebela Cebrail geliyor. Bize, bize talim için o. Demek ki bak peygamberken ona bir şey geliyor, yol gösterici evet. Ama bilen için, bulan için her zerre bir mürşittir. İnsanı Allah'a Allah götürür. Allah. Her nefesin sayısınca Allah'a giden yol vardır. اَتْتُرُقُ اِلَى bi enfasil اَنْفَاسِ